Innal hamdalillah mahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu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 يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله وكل قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويفر لكم ذنوبكم وما الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسلق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختتتها وكل مختتة بدع Ve kulle bid'atin dalale, ve dalalatin dalaletin finnar. Rabbi şirahli sadri ve emri, vahli luteten min nisani yefkahu kavli. İnşallah bugün üç esas şerhi derslerimizin 17.sini yapacağız beraber. Şimdi önceki derste ibadet çeşitlerini Allah rahmet etsin Şeyh açıklıyordu, duadan bahsetti. Biz de ondan inşallah biraz bahsettik. Devamlı Şeyh Rahimullah diyor ki, ve delilü harfe kavlû taala ve haufun delili de Allahu Teala'nın şu buyruğudur. Fe la tahafuhum ve khafûni in kuntum mu'minîn. Eğer gerçekten müminlerseniz onlardan korkmayın benden korkun. Ayetini ne yaptı Şeyh rahimehullah haufun delili olarak bize getirdi. Şimdi hav en <gülüyor> yani hepimizin Hepimizin bildiği tanıma göre genel anlamda korku duymak demek. Aslen de hafe yahufi fiilinden bilinen ve hissedilen bir işaretten dolayı irkilmek, bir tehlike karşısında ne olacağı endişesi içinde olmak anlamına geliyor. Mastar olarak kullanılan bir kelime, haf kelimesi. Yani demin de söylediğim gibi genel bilinen en yaygın tanıma göre korku duymak anlamına geliyor. Kur'an'da sadece tabii korku duymak anlamında haf kelimesi Kullanılmıyor. Burada da inşallah ilerleyen kısımlarda geleceğiz. Şimdi bu nasıl bir korku? Bu kişinin helak olmayı yahut zarar görmeyi ya da eziyet görme beklentisi dolayısıyla meydana gelen tepkisi demek yani. Korku. Allah Azze ve Celle öncelikle kitabında şeytanın dostlarından korkmayı yani az önce Şeyh'in de delil getirdiği Ali İmran Suresinin 175. ayetinde yasaklayıp Sadece ve sadece kendisinden korkulması gerektiğini ne yapmıştır? Bizi açıklamıştır. Şöyle ki Allah azze ve celle diyor ki: "İnne ma zalikumü ve khâfûnî in şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde eğer iman etmiş kimselerseniz onlardan korkmayın benden korkun diyor Allah subhanahu ve teala. Burada Allah subhanahu ve teala korku fiilini kendisine hasrettiği için ne anlıyoruz? Yani şeyh'in de bu ayeti delil getirmesinin özelliğini de buradan anlıyoruz. Bu ayet net olarak korkunun Allah'a ait olan bir ibadet olduğuna nedir? Net olarak bir delildir. Şimdi Allah'tan korkmak ne demek Allah'tan korkmak? Öncelikle zatı için ondan korkmak demek yani. Birinci noktası bu. Zatı için ondan korkmak. İkinci nokta Allah Azze ve Celle'nin cezasından korkmak. Ve aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin Azap ile yaptığı tehditten korkmak, bu ikinci noktası. Üçüncü noktada bu korkuyla birlikte Allah Azze ve Celle'nin itaatine doğru bir yol almak. Yine dördüncü noktada bu korkuyla birlikte Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı günahlardan da kaçınmak. Bunlar Allah korkusunun kapsamını aldığı dört meseledir arkadaşlar. Tekrar etmek gerekirse Allah Azze ve Celle'nin zatından korkmak, Allah Azze ve Celle'nin ceza, cezasından Ve azap ile tehdidinden korkmak. Yine bunun üçüncü kısmı Allah Azze ve Celle'nin bu korkusu sebebiyle Allah'a olan itaatin yolunu tutmak. İtaate yönelmek. Dördüncü noktası da Allah Azze ve Celle'nin bu korkusu sebebiyle Allah'ın yasakladığı günahlardan ne yapmak? Kaçınmak. Bu dört mesele Allahu Teala'ya ait olan korkunun, olması gereken korkunun basamaklarıdır. Yani kim bunları yerine getiriyorsa Bu dört meseleyi yerine getiriyorsa işte o gerçekten Allah'tan korkan kimselerdendir. Kim de bunları yerine getirmiyorsa tamamını veya bir kısmını o Allah'tan korktuğu söyleminde tamamında veya bir kısmında doğrulardan olmayan kimselerdendir. Allah inşallah hepimizi kendisinden hakkıyla korkan kullarından kılsın. Şimdi Allah subhanehu ve teala bu korkunun şeklini kitabında secde suresinin 15-16. ayetlerinde çok açık bir şekilde açıklamıştır yani. Allah Teala diyor ki: "İnneme yu'minunu bi ayatil ladina ayatina lladina iza zukir biha kharusuceten ve sabbahu bi hamdi rabbihim ve humla la yastakbirun." Ayetlerimize ancak kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, büyüklük taslamayarak Rablerine hamdedenler iman ederler. Şimdi onların özelliklerini açıklıyor bak. Ayetlerine iman edecek kimseleri 15. ayette beyan etti. Neymiş? Kendilerine hatırlatıldığı zaman Allah'ın ayetleri secdeye kapananlar, büyüklük taslamayarak Rablerine hamd ile hamdedip yüceltenler ne yaparlar? İman ederler. Şimdi bunların özellikleri nasıl çıkıyor? Bunlar 16. ayette geliyor. Diyor ki: "Tetecafe junubuhum, e, junubuhum anil mazaji'i yalun rabbuhum, rabbuhum havfan metamaen ve mimma razaknahum yunfikun." Şimdi diyor ki bak, vücutlarını yataklarından uzak tutarak, yani bu ne? Kıyama kalkarak ne yaparlar? Korkarlar, umut ederler, Rablerine yalvarırlar ve verdiğimiz rızıklardan da sarf ederler. Yani tasattukta bulunurlar, infak ederler diyor. Şimdi dikkat edin, burada zaten infak fiiliyle geliyor yani. Razaknahum yumfikun. Ne yaparlarmış? Onlar? tasaddukta bulunurlar infak ederler şimdi dikkat ederseniz burada Allah subhanahu teala bak bütün meseleleri saydı yani Allah azze ve celle'nin ayetleri kendisine hatırlatıldığı zaman secdeye kapanmak yani bu ayetlerinin azameti karşısında acizliğini itiraf etmektir büyüklük taslamamak yani Allah subhanahu teala bir emir bir şey emrettiğinde veya bir şeyden bizi nefrettiğinde ne yapmak ona itaat etmek günahı terk etmek sonra Allah'a hamd etmek Yani Allah Azze ve Celle duyuran, duyulan şükranı açık bir şekilde ifade etmek. Bunlar neyin özellikleri? Bunlar Allah'ın ayetlerine iman eden kimselerin özellikleri. Devamlı da başka özellikleri de varmış. Neymiş? Bunlar vücutlarını yataklarından uzak tutuyorlarmış. Korkarak, umarak yani korku ve ümit içerisinde Rablerinden yalvara yakara istekte bulunuyorlarmış. Ve verdiğimiz Allah Azze ve Celle'nin verdiği rızıklardan da ne yapıyorlarmış? İnfak ediyorlarmış. Dikkat ederseniz demin saydığımız dört madde bariz ameller şeklinde ve davranışlar şeklinde, inanışlar şeklinde ne oldu? Allah Azze ve Celle secde Suresinin 15 ve 16. ayetlerinde bize bunu çok açık bir şekilde ifade etti. Keza Rabbimiz subhanahu ve teala yine kitabında melekleri kullar arasından seçtiği peygamberlerini ve yine peygamberlerin varisleri olan salih kimseleri yani hakiki Alim, alim olan yani Allah Azze ve Celle'yi Hakiki anlamda bilen kimseleri, salih Kimseleri bahsederken Onların Korku, haşyet ve rahbet ile sadece Allah'a Yöneldiğini ifade ediyor kitabında Yani bu rahbet Haşyet bunların hepsi aslında Korku manasına gelen yani haf manasına gelen kelimeler Ayetleri Verelim ondan sonra daha iyi anlayacağız yani inşallah. mesela Allah Subhanahu taala Nahl suresinin 50. ayetinde diyor ki: "Yehafun rabbahum min fevqihim ve yefaluna ma Yani onlar üzerlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunmuşsa onu yaparlar. Bu kimin özelliği? Bunlar meleklerin, peygamberlerin ve salih kimselerin özellikleri. Yani kim salih olmak istiyorsa Allah azze ve kendisine ikram ettiği, kendisini e, mümin olma saadetine eriştirdiği kişilerden olmak istiyorsa Allah azze ve celle burada bir anahtar veriyor. Ne diyor? Onlar üzerlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunduysa onu yaparlar. Yine Allah subhanahu teala Enbiya suresinin 28. <gülüyor> ayetinde وَهُمْ مِنْ حَشْيَتِهِ مُشْفِقُنْ diyor. Onlar Allah korkusuyla tir tir titrerler diyor. Dikkat et yani burada korku ne olarak geldi? hâşyet olarak geldi bak. Ve hum min haşyetihî müşfikûn. Yani onlar Allah korkusundan titrir titrerler. Enbiya suresinin 28. ayetinde. Yine Allah Sübhanu Teala bu şekildeki bir korkunun sadece kendisine ait olmasını beyan ettiği Maide suresinin hepinizin bildiği 44. ayetinin başında ne diyor? Fe lâ tahşavû nnâse İnsanlardan korkmayın. Yalnızca benden korkun diyor Allah Sübhanu Teala. Bu haşyet anlamındaki korkunun sadece kendisine ait olduğunu ifade eder durumda yani bu ayette. Yine rahbet manasında Allah subhanehu teala Bakara suresinin 40. ayetinde وَاِيَّا diyor. Yani yalnızca benden korkun diyor. Şimdi burada <gülüyor> dikkat ederseniz aslında yani 3 tane farklı kelime söyledik. Bunların üçünde döndüğü yer yani haf, haşyet, rahbet. Bunların üçünde döndüğü yer aslında korkudur yani. Fakat aralarında şöyle bir fark var. Rahbet sonucu kaçmaya varan korkudur. Yani böyle bir korkuya kapılan kimse rahbetle birlikte bir eylemde bulunur. Yani. Hani kendisini kurtarmak için korktuğu şeyden bir kaçış arar yani. Bir çıkış arar. Buna rahbet denir. Haşyet insanın korktuğu şeyin büyüklüğünü ve hakimiyetinin mükemmelliğini bilmesine dayanan Yani daha açık bir ifadeyle insanın derinlerinde, yani kalbinin derinliklerinde korktuğu şeye karşı tazim içeren korkudur. Kaşiyet. Tazim de Allah Subhanahu Teala'dan başkasına sarfedilecek bir şey olmadığı için Allah Azze ve Celle ne diyor? Ayette çok açık bir lafızla, falah nase? Wakshavni. İnsanlardan korkmayın. Ben yani insanlara ne yapmayın? Kalplerinizin derinliklerinde tazim göstererek onlara korkuda bulunmayın. Kalbinizin derinliklerinde tazim gösterip korkuda bulunacaksanız ancak bana bulunun diyor. Mayda suresinin 44. ayetinin başında. Yani buraya kadar yaptığımız açıklamalar korku. Korkunun çeşitleri yani Havf. Havf'ın korku manasına gelişi ve korkunun Kur'an'da aynı anlamda kullanıldığı diğer manaları. Şimdi korkunun kısımları meselesi var. Yani insanların üzerinde mesela bizim şu Ellerimizde bulunan kitapta da metni şerheden yazar korkuyu üç kısma ayırmış. Biz de diyoruz ki korku dört kısımdır. Hani bunu arttırmak kabiliğinden değil, Selef'in eserlerine döndüğümüzde aslında gerçekten yani bakıldığında dört kısım olduğunu görüyoruz. Burada yazar ikisini birleştirdiği için üç olmuş. Aslında o da dört kısım anlatıyor. Şimdi birincisi doğal korku. Yani buna göre... Beraberinde sevgi, tazim ve boyun eğmeyi bayın, barındırmazsa korku nasıl bir korkudur? Doğal korkudur. Bu insanın yani yırtıcı hayvanlardan, aslan gibi, kaplan gibi, akbaba gibi, yıl, işte yılandan, ateşten, suda boğulmaktan, düşmandan, göçük altında kalmaktan ve bunun gibi fıtri olan şeylerden, zararlardan korkmasıdır. Bu yani kendisine gelecek zarardan korkması insanın. Bu ne bulundurmaz için de? Sevgi, tazim ve boyun eğmeği yapmaz? Barındırmaz. Dolayısıyla bundan dolayı yani bu tarz bir korku taşıyor diye kulların kınanması söz konusu değildir. Yani Allah subhanehu ve teala mübarek Resulü Musa Aleyhisselam'dan bahsederken biliyorsunuz Musa Aleyhisselam Kasa Suresi'ne anlatılan kıssal birisine vuruyor. Değil mi? Adam ölüyor. Ondan bahsederken bu kıssanın devamında diyor ki فَاسْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُوا Yani ne yaptı Musa? Şehirde nihayet korkuyla gözetleyerek sabahı etti diyor Allah subhanahu aleyhi Yani insanların insanların yolunu gözleyerek acaba gelirler mi bulurlar mı kendisini gibisinden bir korku taşıyarak ne yaptı? Kasa suresinin 18. ayetinde sabahı etti diyor. He keza Musa aleyhisselam sabahı ettikten sonra şehirde durmuyor değil mi? Tekrar kavminin arasına karışmıyor değil mi? Kavminden uzaklaşıyor yani kıssayı az çok hepiniz biliyorsunuz. Allah subhanahu aleyhi ve sellem. kıssanın devamında diyor ki Yani o ne yaptı? Oradan yani şehirden korkarak ve etrafı gözetleyerek çıktı. Dikkat et yani Musa Aleyhisselam hem gece beklerken bir korku taşıyor. Neye? Korku. Hani o adamın hasırları kendisini bulup öldürmesine dair bir korku. Hem de yakalanma korkusuna dair, yakalanmaya dair bir korku içinde taşıdığı için ne yapıyor? Korkarak ve etrafı gözetleyerek yani Allah, çok açık bak, var. Yani hem korkuyor hem ne yapıyor? Etrafı kesiyor yani tabir sayısı. Gelen giden var mı diye. Bu şekilde şehirden çıktı diyor Allahü subhanahu Dolayısıyla bu ayetler çok açık bir şekilde delildir ki yani insanın fıtratında taşıdığı, tazim, sevgi, boyun eğme içerme bu tarz insani yani doğal, tabi korkular ne değildir? Kişiler için kınamanın söz konusu olmadığı korkulara örnektir. Şimdi ikincisi Bu da aslında insanın bünyesinde taşıdığı korkudur. Fakat bu cihet itibarıyla kınanan korkudur. Şöyle ki insanın üzerine farz olan cihat gibi emri bil maruf nehyi anil münker gibi şerri bir mazereti olmaksızın bu tarz amelleri sırf insanlardan korktuğu için terk etmesidir. Bakın tekrar ediyorum. Bu da fıtri bir şeydir. Yani bu da belki karşısındakinin sevgi ve tazimini ona boyun eğmeyi içermez. Belki karşısındaki güçlü bir sultandır, bir ordu komutanıdır, bir devlet yöneticisidir. İşte ne bileyim, günümüzdeki gibi yani seküler bir sistemdir. Yani Müslümanları zindana atan seküler bir sistemdir vesairedir, bir tehdit unsuru olarak görüyordur vesaire. Yani bu korku sebebiyle Müslüman olan şahsiyet farz olan cihat gibi, nehi anil münker gibi, işte emri bil maruf gibi şer'ri amelleri, Allah'ın emirlerini şeriatın öngördüğü bir mazereti olmaksızın sırf muhatabının korkusu yüzünden terk ederse böyle bir korku farzı terk etmek yahut da herhangi bir haramı işlemeye sebep teşkil ettiği için haramdır arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Böyle bir korku farzı terk etmek veya herhangi bir haramı işlemeye sebep teşkil ettiği için haramdır. Çünkü yani hepiniz biliyorsunuz aslında bu kaydeyi. Bir farzı terk etmeye yahut da bir haramı işlemeye sebep teşkil eden her bir şey haramın kendisi hükmündedir. Yani neyi size Allah korusun farzı terk etmeyi veya haramı işlemeye sebep oluyorsa o da zatı olarak ne hükmündedir? Haramın hükmündedir. Yani bunun da zaten İslam'daki açıklaması seddi zeryadır. İslam harama ve harama giden yollara ne yapmıştır? Set koymuştur ki insanlar ne yapmasın? Harama meyletmesin keza Allah subhanahu wa demin okuduğumuz Ali İmran suresinin 175. ayetinde buraya dair çok güçlü bir delil vermektedir. Şöyle ki Allah subhanahu wa ne diyordu? اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ اَوْلِيَاهُ فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Yani işte o şeytan ancak kendi dostlarını bulunla korkutur. Şu halde siz de müminlerseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Yaramak Allah. Şimdi Bu şöyle bir kıssa üzerine inmiş bir ayet. İki rivayet var. Bir Uhud Harbi'nden sonra müşrikler biliyorsunuz burada bir zafer kazandılar. Mekke'ye dönerken yolda Ebu Sufyan ashabına dedi ki dönelim Müslümanlara kökünü kazıyalım. Bu birinci rivayet. Bunlar dönerken Müslümanlara bunun haberi geldi. Allah Resulü Aleyhisselam da dedi ki toplanın. Bizimle beraber Uhud meydanına çıkan herkes toplansın. Tekrar müşriklerin önüne çıkacağız. İnsanlardan bazıları oradaki hezimetin verdiği etkiyle korkarak içtinab ettiler. Sonra Allah subhanahu aleyhi bu ayeti indirdi. Bu bir rivayet. Sebebinizle göre. İkincisi ve daha yani böyle racih olan sebebinizle göre Ebu Sufyan Mekke'ye döndüğünde Müslümanlara karşı bir ordu hazırlayıp Tekrar Uhud meydanında veya Bedir meydanında onlarla savaşmak için casuslar e, istediğini casuslar aracılığıyla Medine'de yaymak için adamlar gönderdi. Halbuki Ebu Sufyan'ın böyle bir niyeti yoktu. Yani Ebu Sufyan Mü Müslümanlara savaşmak istememesine rağmen Müslümanlar kendisine karşı güçlü bir orduyla çıkamasınlar diye işte müşrikler çok büyük bir orduyla Medine'ye doğru hareket ettiler söylentisini Medine'de yaymaları için casuslar gönderdi. Ve bu insanlar Müslümanların arasına karıştılar. Bu insanlar Müslümanların arasında Ebu Sufyan'ın ashabının çok büyük bir orduyla Medine'ye doğru hareket ettiğini işte falan keş yerde Müslümanlarla savaşmak istediklerini vesaire Müslümanmış gibi insanların arasında ne yaptılar? Yaydılar. Sonra Allah Resulü Aleyhisselam anlaşılan yere çıkmak için yani kendisine çağrı yapılan yere çıkmak için ki zaten böyle bir aralarında Tabi bir diyalog da geçmiş yani elçiler aracılığıyla. İnsanlara çağrı yapıyor. Yani benimle birlikte savaşa çıkın diye. İnsanlar korkudan dolayı uzak duruyorlar. Yani tekrar hezimete uğrama korkusunda. 1500 kişi sadece Resulullah Aleyhisselam birlikte hazırlanıyor. Kılıç kuşanıyor. Ve onlar işte Uhud veya Bedir yani. Bir meydana çıktıklarında orada bekliyorlar. 7 gün boyunca Ebu Sufyan ve Ashabı tabii ki gelmiyor. Yani oraya doğru bu Sufyan doğru diye hareket ettiriyor. Ama Ebu Sufyan'ın planı oraya gidip savaşmak değil yolda geri dönmek. Tamam mı? Orada haberciler geliştiriyor. Işte. Muhammed Aleyhisselam 15 kişilik bir ashabıyla çıktı. işte sizi bekliyor gibisinden. Ebu Sufyan hani tenezzül buyurmamışçasına geriye dönüyor. Yani biz bu kadar azınlık bir insan topluluğuyla mı savaşacağız? Falan filan gibisinden. Hani... Bırakalım onları kendi hallerine gel, kalsınlar Muhammed etrafına insan bile toplayamıyor diye aleyhissalatü vesselam. Böyle kavmin arasında hani prim yaparcasına geriye dönüyor. İşte bu casusların yaptığı hareketten Allah subhanahu bu ayet indiriyor. Diyor ki işte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Yani şu halde eğer müminlerseniz onlardan yani şeytanlardan veya şeytanın dostlarından korkmayın. Benden korkun. Müfessere diyor ki burada şeytandan kasıt Bu Ebu Sufyan'ın büyük bir orduyla geleceğini Müslümanların arasında yayan insan şeytanlardır. Yani burada şeytandan kasıt insan inş şeytanlardır. Onlar da işte bu casusluk yapan kimselerdir. İşte bu onlardan korkmayın benden korkmayın. Yani sizi benim farz kıldığım cihattan bu insanların korkusu mu alıkoyuyor manasında Allah subhanahu benden korkun demiştir ve bu haramdır. Dolayısıyla buradan hareketle insanın fiillerinde Allah Azze ve Celle'nin korkusu iki vecih üzeri olabilir. Yani bu kişinin övünç kazanacağı, övülmeye değer korku ve yerileceği, yerilmeye değer olan korku. Şöyle ki övülmeye değer olan korku kişi ile Allah'a isyan arasında bir engel oluyorsa korku. Yine aynı zamanda kişinin farzları işlemesine ...haramları terk etmesine sebep oluyorsa... ...bu korku nedir? Övülmeye değer bir korkudur. Yani... ...insanlar üzerinde, Müslümanlar üzerinde... ...böyle bir korku teşekkül ederse... ...ne olur? Kalp huzur bulur. Kalp sakinleşir, sukum bulur. Yani Allah'ın korkusu kalbe güzel bir şekilde yerleşen... ...bu şekilde yerleşirse ve en başta saydığımız... ...dört maddenin yerine geldiği şekilde yerleşirse... Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği bütün nimetlerden velev küçük dahi olsa kul ne yapar? Rabbine hamd eder ve bununla sevinir. Ve Allah Azze ve Celle'nin mükafatını umabilir hale gelir kul. Yani bugün insanların büyük bir çoğunluğu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ashabına Rabbinizden istediğiniz zaman adın cennetlerini isteyin. Firdevs cennetlerini isteyin deyip o ashab yani Kevser havuzunun üzerinde Resulullah'la birleşmek umuduyla dinlerini yaşarken bugün aynı asaba tabi olduğunu söyleyen birçok Müslümanın cennet hakkında muazzam kaygıları olduğunu görürsünüz. Yani acabalar içerisinde olduğunu görürsünüz. Yani bırakın adını firdesi istemeyi, bırakın Kevser havuzunun başında toplanmayı talep etmeyi, yani gireceğiz mi girmeyeceğiz mi şüpheler içerisinde, kaygılar içerisinde olduğunu görürsünüz. Bu işte kalpte korkudan emin olmama durumudur. Yani kişi kalbinde Allah korkusundan emin olsa kendisini farzları işlemeye işlemeyi terk etmekten men eden haramı işlemekten men eden onu sürekli Allah'a itaat olan Allah'a yaklaştıran amellere sevk eden bir korku kişinin kalbinde emin bir şekilde karar kılsa adam neden de emin olur? Cennete dair ümitten bakın cennetten demiyoruz dikkat edin bu Allah'ın dilemesidir. Allah'ın rahmet olmasa hiç kimse cennete giremez ama cennete dair ümitten adam ne olur? emin olur. Bugün biz demiyoruz insanlar cennetten emin değiller yanlış anlaşılmasın ha bu sözleri İnsanlar cennete dair ümitten emin değiller. Adam daha cenneti ümit etmiyor. Diyor ki ben de Müslümanlardanım. Neden? İşte bir sebeplerden bir sebep kalpte Allah korkusunun karar kılmaması olması gerektiği şekilde yani sorsanız herkes Allah'tan korkuyor yani Allah'tan korkmayan yok Allah'tan korkuyor ama fıskın fücuratın hepsini işliyor. Allah'tan korkuyor yani evinde sabahtan akşama kadar şeytan zurnası çalıyor yani. Allah'tan korkuyor öyle mi? Düğününde derneğinde karılı kızla halay çekiyor. Allah'tan korkuyor ama sorsan. Allah'tan korkuyor namaz yok. Allah'tan korkuyor işte ne bileyim tevhid yok yani sorsan Allah'tan korkuyor. Yani ne yazık ki bugün böyle olmuş. İşte bu gerçekten Allah korkusunun ne demek olduğu anlaşılmadığı Yani selefin fehmi üzere sahabenin, tabinin, onların çocuklarının, onları takip eden ilim ehlinin Allah korkusuyla evlerin içine mezar, kabir yeri kazdırıp geceleri onun içine girip nefislerini muhasebe tuttukları göz önüne alınmadığı için işte Hasan-ı Basri gibi, süfyan Servi gibi, İmam Ahmet gibi Allah onların hepsine rahmet etsin. Bu ümmetin ulemasının, bu ümmetin selefinin Allah korkusunda neler yaptıkları bilinmediği için mesela bir kıssa var. Ali Radyalanku' tabiinden birisinden bahsediliyor kendisini. Daha sağlığında diyor ki işte falanca şahıs bir demircinin yanından geçtiğinde kor ateşi görünce düşüp bayılıyor. Ali Radyalanku diyor ki o düşüp bayıldığı zaman beni çağır. Bak şimdi. Normal şartlar altında bu haber bize gelse biz ya maşallah deriz, değil mi? Yani adam demek ki cehennem ateşinden bu kadar korkuyor. Ya da deriz ki yani Ya bir hastalığı var. Ateş gördü mü bayılıyor. kan gören bayılıyor gibi. Ya Deriz yani riyakardır. Hani film yapıyor deriz yani. Öyle mi? Film yapıyor deriz yani. Deriz yani. Bakın bu içinden başka da bir şey söylemeyiz. Ali Radallah ne diyor? Beni çağır. Bak Müslümanca davranışa bakın arkadaşlar. Hem Allah korkusunun olması gerektiği yeri hem de Müslümanın bu durumda nasıl davranması gerektiğini görün yani. Kıssayı dinle, görün yani. Gidiyor adam bayılıyor. Tekrar bunu çağırıyorlar. Gidiyor adamın elbisesini açıyor kalbinin üstüne elini koyuyor. Bakıyor ki adamın kalbi göğsünü yaracak gibi atıyor. Diyor ki vallahi bu sizin çağınızda Allah'tan en çok korkan kimsedir. Niye? Çünkü kalp onu dile getiriyor yani tabir sayısıyla. Yani o kalbin gümbürtüsü İmam Ali'ye radıyallahu anh, diyor ki bu adam Allah korkusuyla yanıyor yani. İşte o adamın orada yakar olmadığını anlıyor. O adamın orada hastalık sahibi olmadığını anlıyor yani. Yani biz bugün... Evimizde ateş yanıyor. Yani o demircinin ateşi bizim salonlarımızda yanıyor. Bizim yatak odalarımızda yanıyor. Bizim lavabolarımızda yanıyor. Vallahi kalbimiz gümürtemiyor yani. Niye? Kalpte Allah korkusunu, bu övülen Allah korkusunu karar kılmadığı için. Peki yerilen, yani Allah nasıl bir korkuyu yeriyor? Nasıl bir korkuyu Allah subhanahu aleyhi ediyor? Bu da Allah'ın rahmetinden ümit kesmeye sevk eden kişiyi. Yine aynı şekilde Kul Allah'ın rahmetinden ümit kestiği zaman ne yapar? Kendi kabuğuna çekilir. Dünyasına döner. İşte ümitsizliği çok güçlenirse ameli terk eder. Hatta dini bile terk edebilir. Öyle mi? İşte bu nedir? Bu da yani çokça yani aşırı bir şekilde Allah'tan korkup hep Allah'ın azabıyla ilgilenip ümit var olmayı terk edip aradaki dengeyi kaldırmaktır. Bu da işte yerilen Kullar için söz konusu olmaması gereken korkudur. Şimdi üçüncü kısım korku. Üçüncü kısım korku Allah Azze ve Celle'nin kendisine isyan eden kullarına tehdit olarak öne sürdüğü cezalardan korkmaktır arkadaşlar. Üçüncü tür korku Allah Azze ve Celle'nin kendisine isyan eden kullarına tehdit olarak öne sürdüğü veya vaat ettiği Cezalardan ne yapmaktır, korkmaktır. Allah Subhanahu wa İbrahim suresinin 14. ayetinde verlik elmen kafemakami ve kafewa'idi. İşte bu makamımdan ve tehdidimden korkan kimseler içindir diyor. Dikkat edin burada iki mevki saydı. Ney? Birincisi Allah Azze ve Celle'nin makamı yani zatı azameti. İkincisi de vaidi yani tehdidi. Öyle mi? Tehdidim diyor bakın Allah'a sufana da. Bu tehdit kime? İşte bu tehdit kendisine isyan eden kullarına yani Kur'an'da ve sünnette Allah ve Resulü Aleyhisselam'ın getirdiği tehditler yani. Ateş gibi. İşte içki içenlerin kıyamet arasatında boynuna tas, yanar bir tas asılacağı. İşte affedersiniz zina edenlerin üreme organlarının irin haline geleceği. Hırsızlık edenlerin ellerin irin haline geleceği. Güneşin Fasık, fucur, kâfirlerin üstüne yaklaştırılacağı müminlerin buraklarla gölgelenerek Allah'ın huzuruna gideceği. Yani bir bunu düşünseniz zaten. Bu korkun üçüncü çeşidi bu yani. Bunu düşünüp kişinin ne yapması? Korkunun gereği olan o dört maddeyi hemen hayatına getirmesidir. Yine Allah ıslahatına başka ayette diyor ki وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ Rahman suresinin 46. ayetinde Rabbinin huzurunda, Rabbinin makamında durmaktan korkan kimselere Ne vardır? hani iki cennet vardır diyor Allah subhanehu ve teala. İşte bu korku yani kişinin Allah'ın isyana karşılık vaat ettiği vaidinden, tehdidinden oluşan korku imanın şubelerindendir. Ve imanın en yüksek şubelerinden bir şubedir yani. Çünkü bu olmazsa kişinin dini ne olmaz? Süreklilik kazanmaz. Kişinin dini ifsada uğrama, ya her zaman meyyeldir yani bu söz konusu olmazsa. Yani tehditten korkup itaate yönelmek tehditten korkup tehdide sebep olan şeyleri terk etmek kişi için söz konusu olmazsa dinin ifsatı her zaman nedir? Tabir sayısı açık olan kapının dışında beklemektedir yani. Dördüncüsü de ve sonuncusu gizli korku veya ibadet anlamına gelen korkudur. Dördüncüsü şöyle ki bu korku beraberinde alçalma, boyun eğme ve sevgi olan korkudur. Bunun Allah azze ve celle'den başkasına sarf edilmesi nedir? Şirktir. Bu yalnızca Allahu Teala'ya sarf edilecek bir korkudur. Peki bunun kaydı nedir? Bunun kaydı şudur. Bunun manası, bunun açıklaması. Yalnızca Allah azze ve celle'nin güç yetirebileceği bir konuda Allah'tan başkasından kesinlikle korkmamaktır. Bu korkunun tam olarak açıklaması bu beyler. Bakın. Yalnızca Allah azze ve celle'nin güç yetirebileceği bir konuda Allah'tan başkasından kesinlikle korkmamaktır. Bunun aksi bir durumda, bunun aksi bir durum şöyle ki Allah'ın dışında bir varlıktan gizliden gizleye tazimle, sevgiyle Allah'ın güç getirebileceği meselelerde korkmaktır. Yani bu Allah'ın yarattığı herhangi bir şeyin veya Allah'ın yarattığı herhangi bir kimsenin dilemesiyle, gücüyle kendisine yani şahsın kendisine hastalık gibi, fakirlik gibi musibetleri verebileceğine veya daha da ileri gidip Allah'ın yarattığı herhangi bir şeyin veya herhangi bir kimsenin kendisinin canını alabileceğine inanmaktır. Bunun korkusunu hissetmektir. İşte bu nedir? İbadet olan korkudur. Yani bu korku aynı zamanda Allah subhanahu teala'nın nesinin gereğidir? Uluhiyetinin bir gereğidir. Bu korkuyu kalbinde taşımayan insanlar Allah subhanahu teala hakkıyla kulluk ediyor ve değildir. Nitekim müşrikler putlarına veya sahte ilahlarına ibadette bulunurken böyle bir tazimle ne yapıyorlardı? Onlara sevgi gösteriyorlardı. Onların önünde boyun eğip onlardan korkuyorlardı. Keza Allah subhanehu ve teala Zümer suresinin 36. ayetinde <gülüyor> Allah kuluna kafi gelmiyor mu? Yeterli gelmiyor mu? Ve <gülüyor> yuhavvifuneke insanları yani veya seni ondan başkasıyla korkutuyorlar diyor. Yani bu müşrikler işte Müslümanlara veya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işte Hubele şöyle demeyin size böyle olur. İşte bizim lata şöyle demeyin. Mesela Allah Resulü Hüseyin ne diyordu? Sizin taptıklarınız Allah'ın dışında taşlardır, tahtalardır. İşte nedir? Siz atalarınız ahmaksınız diyordu değil mi? Yani sizin bu yaptığınız Allah'ın dışında bir ibadet edilmektir. ilah edilmektir diyordu. onlarda ne diyorlardı? Ey Muhammed Aleyhisselam bizim ilahlarımıza böyle dil uzatma başına şu gelir. Başına bu gelir. İşte bu ne? Allah Resulü Aleyhisselam ve Müslümanları onların sanki Allah'ın güç yetirebileceği musibet isabet ettirme işte rızkı daraltma, canını alma gibi meselelerde bir güç sahibi olduklarına inanmanın sonucu olarak ortaya çıkan amellerdi. Ve Bugün de yani bu yeryüzünden müşriklik putperestlik kaybolmadığı için bugün de yani bir takım insanların işte kabirlere gidip yatır denilen türbe denilen yerlere gidip oralarda işte veya işte oralar hakkında konuştuğunuzda daha bir, otomat bir örnek vereyim. Yani hani ya bu türbecilik İslam dışı bir şeydir. Allah Aleyhisselam kabirleri yükseltmeyin demiştir. Yani Ali radiyallahu anh yerden yüksek ne kadar kabir varsa heykel varsa kırmak için göndermiştir dediğinizde ne diyor? Aman ha, aman dilini tut hoca çarpılırsın maazallah diyor değil mi? Aman hoca dilini tut sen evliya Allah hakkında konuşma diyor başına bir iş gelir. Ne işte o kabirdekin o türbedekinin sanki Allah'ın tekelinde olan Allah'a ait olan özelliklere sahip olan bir varlık olduğuna inanarak ona tazim gösteriyor. İşte birilerinin kendi mabetlerine kendi anıt mezarlarına gidip işte oralarda defterlere yazılar yazmaları da aynı zamanda işte Ey falan kalk memleket elden gidiyor. İşte bu yani Allah her ikisini yere batırsın. İslamcı particiler geldi memleketi ele geçirdi. Kalk da tekrar senin ilke ve inkılaplarına sarılalım deyip gidip orada defterlere yazılar yazıp ondan yardım isteyenler de. Yani onun huzuruna böyle tazimle boynunu büke büke yan yan girenler de nedir? Onlar da aynı. Mekke müşriklerin putlarına, türbeperest müşriklerin türbelerine girecekler anıt perestlerin de anıtlarına gösterdiği tazimin bunlar örnekleridir. Bunlar örnekler çoğaltılabilir. Yani kayda belli. Keza buraya kadar inşallah haf yani havf, korku meselesinden bahsettik. Yani bu ikisi iç içe olduğu için bugün inşallah reca yani ümit var olmak, ümit etmek meselesinden de bahsetmek istiyoruz. Şöyle ki, Şeyh Rahmetullahi Aleyhi diyor ki bu Vat delilu recaî kavlullah taala reca'nın delili de Allahu Teala'nın şu kavlidir Fe men Rabbi, yarcul Amel amel amelen salihan ve la bi ibadeti rabbih ahada Artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa salih bir amel ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın Kehf suresinin 110. ayeti Şimdi Şeyh aleyhi korkudan sonra hemen haftan sonra reca'yı verdi Reca da haf nasıl rahmeti, ra, e, haşeti içerisinde barındıran bir lafızsa korku meselesi. Reca ümit meselesi de rağbet meselesini içinde barındıran bir lafız olduğu için inşallah ikisini birlikte bugün izah etmeye e, çalışacağız. Ki rabet gene kitapta geldiğinde farklı meseleler varsa orada değineceğiz yoksa da üstünden inşallah geçeceğiz. Şimdi ümit veya reca farklı bir deyişle. Tamam yapmak gerekirse insanın elde edilmesi muhtemel olan bir şeyi umması demektir. Ümit etmek insanın elde edilmesi muhtemel olan bir şeyi umması demektir. Bu elde edilme ihtimali uzak olan bir şey hakkında kullanılmaz anlamına gelmez. Yani elde edilmesi ihtimali uzak olan bir şey de olsa bu Yakınmış gibi kabul edilir. Bu da nedir? Bu kapsamda ele alınır. Yani reca, ümit etmek kapsamında ne yapılır? Ele alınır. Şimdi kullar için yani Müslümanlar için aynı hafta olduğu gibi alçalmayı, sevgiyi, tazimi, boyun eğmeyi içeren bir reca, ümit var olmak nedir? İbadettir. Ve ancak Allah Azze ve Celle'ye karşı böyle bir ümit duyulur. Yani böyle bir umudun Allah'tan başkasına bağlanması Eğer sevgi, tazim, e, boyun eğme, alçalmaya içeriyorsa nedir? Şirktir. Biraz sonra da geleceğimiz üzere kişi fıtri olarak da bazı şeylere ümit var olabilir. Bu nedir? Bu da aynı kural gereği. Şirk değildir. Fakat e, günah olan kısımları var. Olmayan kısımları var. Onları da inşallah dilimiz döndüğünce açıklamaya çalışacağız. Şimdi... Şeyh Rahmetullahi Aleyhi deminde okuduğumuz gibi Kehf Suresinin 110. ayetini delil getirdi. Yani burada sadece bu ayete baksak yani o kadar şey ki yani ilk birinci dersten beri söylediğimiz gibi Şeyh yani öyle bir delil getiriyor. Mesele aslında yani sadece bu ayetlerin tefsirlerine baksanız siz bu meseleleri çok iyi anlarsınız yani. Öyle delil getiriyor. Allah subhanahu ki diyor ki فَمَنْ كَانَ يَرْجُلُكَيَ Rabbi. Yani kim Rabbine dönmeyi ümit ediyorsa veya Rabbine kavuşmayı ümit ediyor. Burada Rabbine kavuşmak ne? Yani Rabbinin nimetlerine cennete öyle mi? Rabbinin vaadine yani Rabbinin kendisine vaad ettiği müjdeye kavuşmayı istiyorsa öyle mi? Ve yine cennette yani Allah Resulü tefsiri üzere cennette diyor kulların Allah tarafından verilecek en büyük nimet nedir? Allah'ın veşine bakmalarıdır değil mi? Allah'ın cemaline bakmalarıdır. İşte bu nimete, Allah'ın bu vadine, Allah'ın bu lutfuna mazhar olmak istiyorsa böyle bir ümit kalbinde varsa bu adamın ne yapsın? Felyamel amelen salihan. Ne yapsın? Salih amel işlesin. Sıradan amel değil, nasıl amel? Salih amel. Salih amelin tanımını daha önce yaptık. Ve la yushrik bi ibadeti rabbih ahada. Ve ibadette Rabbine hiçbir şey ne yapmasın? Ehada ne gelmiş? Nekra. Daha önce söyledik. Nekra gelirse umum ifade eder. Allah'ın dışında hiçbir şeyden ne? Her şeyden Allah ne yaptı ibadeti? Nefretti. Hangi anlamda ibadet? Allah'ın nimetinden ümit var olup, korkuyla, tazimle, alçalmaya, boyun eğmeyle, onun nimetini ümit edip, bizi salih amellere sevk eden, Ve bizi salih amellerin zıttı olan fasit işlerden, fücurlardan, haramlardan da uzaklaştıran bir ümit. Bu anlamda ibadettir. Öyle mi? İşte Şeyh öyle bir delil getirdi ki, yani maşallah, meseleyi zaten bu ayet anlatıyor yani. Müslüman, yani Allah'ın rahmetini, lutfunu çokça istediğinde, Allah Azze ve Celle'nin bu rahmetine, lutfuna karşı ümit var olması onun için bir gerekliliktir. Bu ümit var olmaya da hemen ayetin devamında ne geldi? Şart geldi. Salih amel Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak. Şimdi bugün adam yani sabahtan akşama kadar Allah'a her şeyi ortak koşuyor. Öyle mi? Soruyorsun. Diyor ki yani Allah rahimdir. Allah rahmettir. Ben Allah'ın beni affetmesini bekliyorum. Ama Allah kayıt getiriyor. Yani kim affı müjdeyi, rahmeti ve çullahı Kevser havzunu Resulullah'ın şefaatini vesaireyi istiyorsa bunların hepsi Allah'ın vaatleri midir müminlere? Ortak koşmayacak hiçbir şey. Herhangi bir şey öyle mi? Ama siz bugün bakıyorsunuz. Ya yani bizzat bu mefhumda bile, korku mefhumunda bile, ümit mefhumunda bile insanlar ne yapıyorlar? Allah'a ortaklar koşuyorlar. Yani bugün kişinin o kadar uçuk şeyler var. Onları dile getirmek istemiyorum ama Kendisi gibi beşer olan birisi aracılığıyla Allah'ın ateşinden çıkacağını ümit etmesi. Yani biz cehenneme atılacağız. Şeyh Efendi Hazretleri haşa kella gelecek bizi cehennem ateşinden elimizden tutup kurtaracak demesi ümit meselesinde kafir olmasına yeter. Başka hiçbir şey yapmasına gerek yok. Yani bizzat Allah Azze ve Celle'nin dilemesine bağlı olan ki inşallah ileride açıklayacağız şefaat mefhumunu. Öncelikle bu adam ne yapmıştır? Kendisi gibi beşer olan birisinin üzerinde hiçbir delil olmamasına rağmen görmüştür. Görmesi yetmediği gibi bir de yakinen şuna iman etmiş. Şu ümidi içinde taşıyor yani. Ben ne kadar günah işlersem işliyim Şeyh Efendi gelecek ne yapacak beni elimden tutup değil mi ki ben ona intisap ettim. Değil mi ki ben onun dergahına gittim geldim. Değil mi ki ben onun yani, sıkmalarını, palavralarını dinledim dinedindim. Ne yapacak beni elimden tutacak Ha değil mi? Birçok örnek var işte. Bizi kibrit kutusuna dolduracakmış da şeyh cehennem ateşinden çıkaracakmış da yani eyazubillah. Biz bunlardan Allah'a sığınırız. Bunların şakası bile kişinin dilini sarsarsa biz bunlardan Allah'a sığınırız yani. Bu söylemlerden, bu kişilerden biz beriyiz. Yani bunun ne, neden kaynaklanıyor? Bu adamın böyle söylemesi. Bu Allah'tan ümit edilmesi gereken bir şeyi beşerden ümit etmiş yani. Kalbine bu karar kılmış. Bir diğer grup yani Allah subhanahu anh şirki istediği gibi bir şey daha istedi. Ne istedi? Salih amel istedi. istedi. Öyle mi? Salih amel istediği için bir diğer grup da mesela adam tamam Müslüman ama hayatında salih amel yok yani. Gece namazı yok. Nafile oruç yok. Veya salih amelin şartları yok. Amel yapıyor ya sünnete uygun değil. Yani bidat yapmış veya riya ile yapıyor. Yani. yani evinde kendisi namaz kılarken Pıtır pıtır kılıyor. Horozun yem yemesi gibi. Mescitte Müslümanların arasına geldiği zaman her şeyine dikkat ediyor. Kolunu bağlamasına, ayakların aralığına, vücudunun duruşuna, secdede rüküdeki sükununa. Suk her şeye dikkat ediyor. Yani amelini kendi eliyle batıl yapıyor. Öyle mi? E şimdi bu adama da soruyorsun. Bu da aynı ümidi taşıyor. Yani ümide şart getirmiş Allah. Bir şey ümit edecekseniz yani bu şey gibi ya. Şimdi ben mesela diyelim ki bir eşya almak istiyorum. Öyle mi? Bu eşyada da bir fayda var. Ben o faydayı almak için satın almayı ümit ediyorum. Ama öyle bir şey ki bu eşya benim bulaşabileceğim bir yerde satılmıyor. Yani benim bunu ümit edebilmem için ne yapmam lazım? Örneğin bu eşya İngiltere'de satılıyor. Ya İngiltere'ye gideceğim. Öyle mi? Kendimi bu ümit ettiğim şeye yaklaştıracak bir hareket yapmam lazım. Ya İngiltere'ye gideceğim. Ya da ne yapacağım? İngiltere'de olan birini bulacağım. Kendim o yapacağı isteyeceğim öyle mi? Ama ben hiçbir şey yapmadan bu ümitle ömrümün sonuna kadar yaşarım. Yani onu alma değil, ömrümün sonuna kadar yaşarım. Bana bir faydası olur mu? İşte aynı durum yani. Yani Allah'ın rahmetini, fazlını, lütfunu, Allah'ın veçhini, cenneti, Allah'ın nimetlerini umacağız, ümit edeceğiz ama salih ameller hayatımıza yani böyle çiçek yaprakları gibi savrulmayacak. E aynı benim yani İngiltere'deki bir şeyi almayı ümit etmem gibi gitmeyeceğim. Satın almak için birini bulup devreye girmesini istemeyeceğim. Yani bir hareket yapmayacağım. E hiçbir hareket yapmadan öte, ötekini de ummam da yani çok akıllıca olmaz değil mi? Ya biz şurada şundan bahsetmiyoruz. Allah subhanahu ta'l-ı dilediği, rahmeti sınırsızdır. Dilediğine dilediği kadar rahmet eder. Fakat sen sebepleri yerine getirirsen Allah azze ve huzurunda söyleyeceğin bir hayır olur yani. Yani senin Allah'ın rahmetini cezbedebileceğin, onun rahmetini üzerine çekebileceğin bir sebep teşkil eder yani. bir Yaptığın bir salih amel. Öyle mi? O yüzden buralara çok dikkat etmek lazım. Keza Allah subhanehu ve teala yine Bakara suresinin 218. ayetinde bu meseleden bahsederken diyor ki Bak, innenllezine amenu vellezine haaceru ve jahedu fi sebilillah. Ulaike rahmet Allah. İman edenler ve hicret edip Allah'ın yolunda cihad edenler var ya, işte bunlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Veyahut bunlar Allah'ın rahmetini ümit eden kimselerdir. Bak gene yani Allah subhanahu teala ne yaptı? Bakara suresinin 218. ayetinde. İnnellezine amenu. Ne yapanlar? İman edenler onlar değil mi? Haceru. Hicret edenler. Hicretin hangi manasını alıyorsan. Küfür diyarından İslam diyarına kaçmak, günahı terk edip fısıktan fucurdan işte itaate yönelmek, yani kötülüğü terk edip iyiliğe sarılmak hicretin hicret sonuçta kaçış demek yani. Hangi veçheyi alıyorsan al yani. Hicret edenler ve cahidu fi sabilillah ve katilu fi sabilillah demedi değil mi? Ve Allah'ın yolunda mücadele edenler. Yani katilu hangi aşama? Son nokta. Kılıçların çekildiği, tetiklerin basıldığı nokta öyle mi? Peki Cahedu? Hangi nokta? Diliyle. Öyle mi? Eliyle, malıyla, canıyla Allah'ın yolunda mücadele edenler. Allah'ın yolu ne? Allah'ın yolu Allah'ın kelimesi değil mi? Her kim Allah'ın kelimesi yeryüzünde hakim olsun diye savaşırsa Allah yolunda savaşan odur diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bukhari'nin cihat babında geçen hadiste. E şimdi dikkat edin buraya ve yani kim Allah'ın yolunda Allah'ın dininin hakim olması yolunda diliyle, eliyle, malıyla nefsiyle, nesliyle ehliyle mücadele ederse o ne yapabilir? Ne yapma hakkına sahiptir? Siz söyleyin Allah'ın rahmetinden umut etme hakkına sahiptir. O ancak umut edebilir yani. Onlar umut edebilir yani. Yani siz taş parçaları gibi evlerinizde oturacaksınız. Öğrendiğiniz bilgilerle yetinip etrafınızda İslam'ı yaymak için hiçbir çalışmada bulunmayacaksınız. Veya beldenizde veya başka beldelerde İslam'ı hakim kılmak için yapılan mücadelelere hiçbir şekilde destek olmayacaksınız. Sonra da Allah'ın rahmeti size gelecek. Öyle mi? Bunlar yani inandırıcı geliyor mu ya? Şeytan inşallah sağdan yaklaşıp sizi Öğrendiğiniz tevhudullah bilgisiyle kandırmasın yani. Şeytan sizleri inşallah sizleri ve bizleri salih amele Allah'ın yolunda hicret eden, cihad eden yani mücadele eden bu manada kullarına iman eden, imanlı pratik hayatına yansıtan kullarına inşallah ne yapsın? Bizi Allah subhanahu wa dahil etsin. Şeytan bizi bu yollarda inşallah kandırmasın, saptırmasın. Şimdi buraya kadar naklettiklerimiz gösteriyor ki çok açık bir şekilde. En başta da söylediğim gibi Beşerin Allah subhanahu ve teala'dan Hakkıyla var olması Ona hakkıyla recada bulunması Bir Kayıda bağlı O da şöyle Umut ettiği şeyi Gerçekten sevmesi Yani neyi umut ediyorsa Kulun Allah'ın vaadini Allah'ın vaad ettiği Rahmeti, nimeti, bereketi Neyse yani ne yapması ve elde edeceği bir kazancı sevmesi ve onu elinden kaçırmaktan korkması ikinci nokta. Bir şey elinden kaçırmaktan korkmak onu tutmak için bütün enerji harcamaktır arkadaşlar. Yani birçok örnek verilebilir ve imkan nispetinde, güç yetirebilirliği nispetinde onu elde etmek için ne yapması, çalışması bu da üçüncü şart. Yani gerçekten ben Allah'ın nimetini ümit ediyorum. Allah'ın rahmetinden ümit varım diyen, reca ibadetini gerçekten yerine getiren kimselerde bu üçü olmak zorundadır ve unutulmaması gerekir ki Allah'ın kitabında Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinde övülmüş, bizi inşallah yani Allah'ın rahmetine sürükleyecek olan hakiki anlamdaki reca, Allah Azze ve Celle'ye itaat edip, bu itaatının sevabını bekleyen veya yaptığı masiyetlerden dolayı Rabbine tevbe edip tevbesinin kabul edilmesi hakkında ümit besleyen kimseler için söz konusudur. Yani bunun dışında kalan beraberinde bir amelin bulunmadığı veya işte elde etmesi istenen şey için hiçbir gerekli sebebin yerine getirilmediği yani herhangi bir çalışmanın söz konusu olmadığı hatta bununla birlikte Allah'ın cezasından yana emin olmamaya sebep olacak fıskın fucuratın işlendiği bir ümit var oluş bir reca nedir? Yerilen ricadır. Allah Subhanahu Teala'nın kabul etmediği, bizden beklemediği, bizden istemediği bir ricadır. İnşallah benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. Sormak, söylemek istediğiniz bir şey varsa sorup söyleyebilirsiniz. Subhanak Allahu Melebihamdi ke Ashadu an la ilaha illa Anta astafuruke wa tu bilek wa afurudawna in alhamdulillahi Rabbi alaamin walasr inna